Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, severler. O'ya işte günün bakıyoruz. Fire hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş efendim, günaydın. Nasıl Macera yani. dolu Şöyle bir bakayım. Ha. Herşembe sabahında esprilerinizi Şakalarınızı sizler için yapacağım Bizden esirgemeyin efendim <gülüyor> Kabul buyurunuz efendim günaydın ne kadar güzel Vallahi Artık o kadar alıştım ki dışarı dışarıya dedim. Dışarıdaki o havaya böyle bir İngiltere hep böyle bir özenle vardı Aynen Londra oldu ya gemireci, Ankara falan diyordun Bir anda işte Anadolu'nun bağı Göbeği kırsal iç Anadolu falan derken İki dakikada bir bakıyorsun ki Nefsim Adeta değişir. bir Londra olur, Londra olur hadi falan. gülümse çok güzel gülümse bir şarkı var. Gülümse gülümseyebiliyorsa, sıkıyorsa. Vallahi gülümseyin ne olacak? Böyle de Londralıları hiç şey yapmadım. Ay hava bugün çok kapalı dediklerini hiç duymadım. Yani biraz tadını çıkarmak lazım. Doğru hakikaten. Çok fazla da ilenmemek lazım. Ee, bu arada... Her mevsimin kendine has güzellikleri Her var. Mevsim. Onları keşfetmek bizim elimizde. Bizim bu, şu kadar senede hala keşfedemediysek yuf olsun bize yağmuru çamuru beğenmiyor. Nerede gitsinler sıcak iklimde yaşasınlar. Çok güzel söyledin Ege. Bunu kimse söylemedi daha da. Daha söylemedi ama yani yemin ediyorum birilerinin ağzından aldın. Çok Helal olsun oluruz. sana. Kafan tırtır tır çalışmaya başladı bakıyorum. E, dün Galatasaray maçı vardı öyle başlayalım isterseniz Juventus, aslında tebrik etmek lazım Mancini mi? şeyde yani rakibin sahasında beraber kalmak Kasman'da diyorsun EGK'ye EGK onu diyemedi şeyim. ama deplasmanda 2-2'lik iki, adeta 3 puan değerinde bir puan Mancini görevinin başında mıydı? Mancini görevimin başındayım dedi Şimdi adının havasından başladı değil mi? Yani mesai tabii canım, başladı. Ilk, ilk resmi maçına Juventus maçıydı. Ki Juventus'un da galiba eski teknik direktörü. Şimdi Hadi ben canım. çok da yavan, yan, yavan yanlış bir En azından görüşmüştür İtalyan teknik direktörü. Adam İtalyanca tamam, biliyor bir kere. Tabii canım. Çünkü neden? Kaptanın ne dediğini anlamış. Böyle yapacaklar diye bizimkilere sormuşlar. Adamlar aralarında konuşuyorlar tak tak. Bizimkisi de bizimkisi de mi? Artık hani Mancini'yi de bizden Mancini bizimki sayıyoruz. bizimki oldu tabii doğru. İki dakikada. E, iki ikilik bir e, beraberlik. 3 puan değerinde. Hatta puan, puan ya da puanlar yerine... almaya geldik diye gitmiştik zaten. Vallahi aynen öyle. Drogba e, gol attı. Ondan sonra Umut gol attı. 1-0 öne geçtik. Sonra 2-1 geriye düştüğümüz maçta Umutlar kaybolmuşken bir Umut gol attı e, ve 2-2 bitti. Ne diyorsun Ege Hocam? Vallahi bravo. İlk önce Galatasaray camiası e, aylar sürecek boş bir tartışmadan kurtulmuş oldu. Yani Fatih Terim'siz Kazansayı... olur mu, olmaz mı falan filan evet. değil. Yine yani futbol konuşulacak şey olarak. Ya şimdi kazansaydı da çirkin olacaktı. Kaybetseydi de çirkin olacaktı. Ha, doğru. Beraberlik Demek de. ki takımı tutan Fatih Terim'di diyeceklerdi. Beraberlik tam böyle şey. Dostluk kazandı. Fut... Güzel yerden Fitbol futbol kazandı. kazandı olacak. Doğru. Hocam çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Tebrik ediyoruz. Hafta içi de. her cuma e, ya da her perşembe. Haftanın bir günü muhakkak sizlere Haftanın de bir de günü programı... bile, benim de işlerim çok yoğun. Ona göre haftanın bir günü diye şimdi sözleşelim hangi günü olacağını önceden telefonlaşarak halledelim. Çok güzel çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz verdiğim bilgilerden dolayı. Hemen bugün ilk sayfalarda neler var hmm, ağır ağır haberler falan filan ee, şöyle bakalım biraz unut verici. Samet'in babası kimdi sorusuna gelecek. Ee, sonra hemen ee, Samet'in babası kimdi? Hızır idi Yunus idi. Hızır Hayır idi, Yunus idi. canım sevgi emek isterdi Samet'in babası kimdi? Kinyas'ta. Hayır. Hayır. Woody Allen yoksa Frank Sinatra mıydı? Bak ünlüleri şeyde böyle oluyor. Hakikaten ha. Ee, ünlü oyuncu mu yapıyor? Samet'in babası kimdi peki? Yani o isimler kimdi? Cemşit. Cemşit'le Hızlılar mıydı? Yok. Mesut muydu? Kinyas mıydı? Yok Kinyas değildi. Cemşit'ti. Cemşit diye biri vardı. Cemşit bu. sonradan gelen. Kadir'in İnanır olmayan Cemşit'ti. Cemşit mi herhalde Cemşit'ti. Galiba Semet'in babası sevgi çünkü emek istiyordu. Evet, sevgi, o, onu biliyorduk istiyordu, doğru, yani. Tamam. Woody Allen'ın e, Mia Farrow'la bir zamanında bir oğlu var biliyorsunuz. Vallahi onların kocaman oğlu vardı. Sonra Woody Allen'ın eşi oldu onunla. Vallahi Ege şöyle söyleyeceğim. Hakikaten Mia Farrow'la Woody Allen'ın oğlu ağzı burnu kapat aynı sen. Hadi canım. Yemin ediyorum. Yani benzerlerin çoğalacağı benzer ama e, Mia Farrow'un şimdi açıklaması var. Ee, 1966 ile 68 arasında Budi yılında evli kalmış Mia Faro. Fakat demiş yani bunun babası da yani Budio olmayabilir mi yani falan. Allah Allah. Nasıl yesen. ya falan demiş vallahi bak de göz aynı Frank Sinatra. Yani Hadi. o benzetiyordur da bazı başka temel işlemler gerekmiyor mu? İşte zaten onlarda temel işlem her şey bir arada olduğu. Onu onu arada halletmiştik. Yani mi? mesela 3. sayfa veri olacak şeydi de değil Yani böyle ünlü, bir acayip bir şey ya. Yani çocuğun en büyüklerdi. Babam acaba Woody Allen mı yoksa Frank Sinatra mı? Bunu zaman gösterecek. Çok şey adamda ne diyor? Yani Frank Sinatra'ya da benzetiyorlar. Çünkü Frank Sinatra'ya benzetildiği anda e, pek çok kişinin başına gelen İtalyana benzetilmek söz konusu oluyor. Frank Sinatra'nın İtalyanına ne alakası var Frank ya? Frank Sinatra tam İtalyan mı? Onun ya. mafya bağlantısıyla öyle derler çok ona cana, İtalyan diye. İtalyan kökenli. Öyle mi? Sinatra tabii canım, çünkü. Tabii canım tabii tabii. Yani Kesin. beni İtalyan'a benzetirler diye rahatlıkla. Sen, Frank Sinatra da hiç İtalyan'ın hissiyatı uyandırmıyor Aa, ya. İtalyanların en büyük benim, olur ya. Amerikalı İtalyanların. Ha benim en büyük şey ben bana desen ki İsveçli falan. vallahi derim ki aynı İsveçli. Çabı gezmiyoruz, görmüyoruz. görmüyoruz. Yani ben İtalya'ya gittim de yani hiç. Hiç Frank Sinatra heykeli yok. Vallahi, herkesin heykeli var. <gülüyor> Valla hiç öyle ben sana söyleyeyim. Ben daha çok İtalyan'ım yani. Eğer Frank Sinatra İtalyansa. Sen pekendiyse. dört dörtlük. Frank ben Sinatra'yı sevmekse İtalyanlık. Ben dört dörtlük İtalyan. Benden daha İtalyan yok, öyle söyleyeyim. Mesela onun New York New York değil mi? I got you mesela. Tabii canım ne şarkılar ne şarkılar. Neler neler. Böyle ne. zaman... soralım bu hiç şarkısı var mı? Yok. Yok bir iki tane filmi var. Adam peki bana benzemesinin ötesinde. Ee, yani Frank Sinatra mı? Vallahi daha bence Frank şey Sinatra'ya benziyor. benziyor bilmiyorum. Bunu hani kamuoyunu kamuoyu da demeyeyim de hani. Bir bakın size bakın ya benim gözüm yanılmış olabilir diyeceğim ama bildiğin Frank Sinatra. Yani Mia Farrow falan e, oğlunun Niye eski eşi. Niye bugün çıkıyor bunu? Ba bakayım bir şöyle bir söyleyeyim. Görüşmeyi sürdürmüşler o dönem şeyle Frank'le Woody Allen'la e, beraber olduğu dönemle de e, Frank Sinatra'yla da görüşmeyi sürdürmüşler ama yani eski dost olarak o ara bir öyle bir beraber yemeğe falan çıkıyorlarmış e, Woody Allen'dan önce. Görüşüyor, Bu, bazen görüşüyorlarmış. Bazen görüşüyorlarmış. <Gülüyorlarmış>. Ee, Görüşmelerden birinde 25 yaşın... tatlıya bağlamışlar görüşmeyi. Vallahi tatlıya bağlamışlar. Ee, <gülüyor> neyse ben şey yapıyorum ya bunu yetkili mercilere bırakıyorum yani. Ama güzel çocuğun babasının en büyük derdi şey mi olacak? Woody Allen mı olacak? Frank Sinatra mı olacak? Yani. Sahipsiz olmaktan iyidir yani. Yani bir şekilde yani acısıyla tatlısıyla bence Frank Sinatra da olsa eyvallah. Şu özellik aslında bu. yani Frank Sinatra'yı biliyorsunuz. Bir de şeyden birebir yaşamasına da gerek yok gazetelerden takip edip, eserlerini takip edip şu bir yani Frank'i çekmiş, şu yönü Woody'e çekmiş diye de yorumlayabilirim. Babasından çünkü zaten orada çok normal. Frank diye bahsediyor. Frank diye bahseder. Woody. Yani orada vurguya dikkat edersen Woody diye. Ee, Herhalde Frank tercih eder. Baba olarak. Her, bir sen diyorsun ki ben sana. o çocuğun yerinde olsam. Frank'ci. Çünkü toplum ikiye ayrıldı. Frank'ci ve Woody'ci diye. Yani işte şey... Neyini seviyorsun? İtalyana benzemesi dışında... Rahmetli Babam diye konuşması <gülüyor> daha şansı şey var. Şansa. Rahmetli Babam. Çok şarkılar söyledi. <gülüyor> çok güzel söylerdi. İçten söylerdi. Güzel, güzel okurdu. Zamanında o şeyde okurmuş. Manhattan'ın ortasında okurmuş. Hem şey mikrofonsuz söylermiş. Hem Queens'ten dinlerlermiş. Hem New Jersey'den dinlerlermiş. Nehrin iki tarafından. Hakikaten vallahi. Vallahi öyle Amerikan coğrafyasına orafyasına, New Yorkçu co coğrafyasına. Yani bu hakimiyet, bu şey. Daha doğrusu bu, Brooklyn Köprüsü'nde okurmuş, hem Brooklyn'de dinlerlermiş, <gülüyor> hem Manhattan'da dinlerlermiş. Manhattan'da dinlerlermiş. <gülüyor> öyle bir ses vardı. Ama bu diyalında öyle bir espri var mı? Biraz galiba. Ama bu diyalında da espri var şimdi. E, yani, yani ne espriler. <gülüyor> Sonuçta kadınlar biliyorsun hep bu şimdi komiklik yaptığında aynı babası. Yani Şarkı söylediğinde Mia oldu? Böyle, Böyle göz kırık Aynı babası gene. Yok ya ben klarnet çalıyorum. Tabi tabi falan. Niye şimdi açıkladı peki bunu? Vallahi yapalım? bilmiyorum. Herhalde alkolü bir zamanda mı açıkladı? Ne oldu? Niye öyle oldu bilmiyorum. Çocuğun da mı yeni haber oldu? Çocuğun da galiba yeni abi Şöyle göstermiş. Annesi ağzını burnunu kapat demiş ya. Aynı Frank. Çünkü tabi eski sevgilisi olunca Frank. Rahmetli Frank diye geçiyor. Aynı Frank diye geçiyor. Bakacağız göreceğiz. Yani bir DNA testi tipi bir şey yaptırabilirse herhalde durumları var. O kadar atla deve bir şey değil mi? Ya yani yaptırırlar da Frank Sinatra'nın mezarını Ya Frank Sinatra'nın şeyi vardır canım Var mıdır bir yerde DNA, DNA bankasında var. Çünkü o biraz da şey olduğu için severdim. O zamanlar Akınoğlu sevdiysen Yarın öbür gün davalar başlar. Şimdiden biz DNA'sını alalım da habere mezar Haber, aç çapa aç kapı olursun. Yalama ağaç. olur musun? vallahi. Mezar olmaz orada artık yani. Ne ya hayırlı olsun diyelim o zaman. E canım tabii canım tabii yani en güzeli bu. <gülüyor> Ondan sonra canım. Gel o zaman hadi üstüne bir Frank Sinatra patlat da dinleyelim Patlatalım yani. Patlatalım ya vallahi buldum ne güzel şarkısını. Neşe neşe katsın sabah sabah. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor 8.48 saatimiz Fire Age işte ile bugünün gazetelerine bakıyoruz Oktay Demirci ile Yarın'ın gazetelerine bakıyoruz <gülüyor> Çünkü her zaman bir adım öndedir Oktay Buyurun efendim hoş geldiniz stüdyomuza <gülüyor> Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. <gülüyor> ya bırak Oktay yani yarın için diyor. Yarın Aa, için, yarın için, için yarın hoş geldiniz. Gel. Bir hoş adım gel. önde ya bu. Yarın, yarın ne olacağımız oh. belli değil diyorduk ama hoş geldin <gülüyor> dediğine göre demek Kesin ki geleceğiz. Geliyoruz. Yarın hoş geleceksiniz emin olun. <gülüyor> Ve evet. bana güvenin rahat olun. Gerçek şey, bıraktık kendimizi zaten bırak Oktay. Bırak salma salma salma bırak var bakayım. Bıraktım vallahi bıraktım. ne kadar güzel oldu. Ay, buyurun. buyurun. Vallahi özlemişim ya. sizi. Özlersin tabii ya. Özlersin. Köprü trafiğinde bugün... Yani Oktay sen de o istatistiği çıkaracağım diye kendini heba ediyorsun. Her gün köprü trafiği, her gün köprü trafiği. Abi sorma ya köprü trafiği gerçekten yani... E, ...hayatımın bu kadar zamanını sadece köprü trafiği için... ...trafikte geçmesi şu araştırma için... Ya beni çok üzüyor. Hangi köprü trafiği diyen dinleyicilerimiz varsa tabii ki e, demir, köprüne, demir eski adıyla Demir Köprü diye bilinir. Balgat'la yüzüncü Yıl'ı bağlayan Konya, yolu, Konya yolunun, yolunun üstündeki, üstündeki köprü trafiği. E, dünyanın en önemli muhitlerinden diyorum. Dikkat ederseniz tırnak içinde dünyanın en önemli muhitlerinden biri olan eee Çukuranbara Çıkmayı sağlayan Çetinemeç'i köprü. bağlayan köprüden köprü. bahsediyoruz. Evet, Teşekkürler. Yani Sonra... İstanbul'da köprü trafiği diyorlar. Taş çatlasın iki tane köprü var. Eşte. Ankara ise köprüler cenneti. Kim bilir başka nerede köprüler var? sürü vardı. köprülerimiz var. Ben bu yani bu araştırmamı sonlandırmadım ama bir teorimde benim şey. Biraz ne? onu ispatlamaya çalışıyorum. O tarif ettiğimiz o Çetinemeç için devamı, bulvarın devamındaki Çukurambara giren O demir köprü, trafik. İstanbul'daki birinci köprüyle çok benzeş çok ba benziyor bağlıyor birbirine yani, çok örtüşüyor ya burası burası etkiliyor zaman, peki birbirine bakıyorum orayı da orasını da tıkalı orası tıkalı olduğu zaman burası da tıkalı abi Altun falan filan diyorlar ya tabi hep Altunizade öyle dedikleri Zade, yer var ya izade. İzade dön dolaş buralar çıkmasından oradan Bomontiye Kasımpaşa falan Oralar, <gülüyor> oraları çok beraber ba -ba -ba yani bundan. sağ ol Oktar. yani araştırma bu hafta bitiyor değil mi? Valla bir iki gün daha yapayım diyorum ya. yani <gülüyor> emin olmak için yani anladım. Peki teşekkür Samet ediyoruz. Samet'in biyolojik babası İlyas'mış. Ha biyolojik babası İlyas. Hiç bilmiyorum ne konuştunuz Öbürü. ama Başak Hanım yazmış yani. Sağ teşekkür olsun. ediyoruz Başak Şeyin Hanım. Şeyin babası kim? Cemşit mi? Cemşit de İlyas'tır baba adayları orada. Ahmet Mekin'le. Ha öbür tamam Kadir inanır. İlyas İlyas'tı oradaki Samet'te kızdır aslında kadın oyuncudur onu oynayan da filmle ilgili başka ve mandolinle çalınan şarkı da nedir? <gülüyor> <gülüyor> şu tepe, kalı tepe O'dursun. yaylalar. Evet, Ege Kayacan şu anda kitlendi. Titredi değil mi? Değil mi? Titredi. Adam? Titredi ve telefonuna dönderdi kendini. Ne oldu? Telefonundan bir mesaj mı geldi? Vallahi üniversite arkadaşlarımızda 55 yıl sonra WhatsApp'ı keşfetmenin coşkusunu yaşıyoruz. <gülüyor> Yayında WhatsApp toplar toplarlar vallahi. sadece <gülüyor> okuyorum şu anda. Oku okumaz. Okumasına okuyacakken Oktay'dan haber geldi. Kaldır telefonu de hemen kaldırıyorum Topla. <gülüyor> toplarlar Oktay. Valla toplarlar. <gülüyor> evet, e, sizi hemen bir Rusya'ya götürmek istiyorum. Ülkemizin bankaları ne güzel. Rusya'nın bankaları ne kadar Öyle garip. Öyle mi ya? Öyle, Öyle değil. değil. Vallahi hiç buranın bankalarına benzemiyor. Mesela bankaları pek çok insanın borcu var. Efendim benim borcum yok. E kredi kartı borcunuz var. O da borç. İlla ayrı bir parasal şey yani para çekmeniz gerekmiyor. Kredi kartı da bir borç. Bir borçtur diyor. doğru. Ha, ona göre e, Rusya'da banka e, ismini vermek istemediğimiz bir banka borçlarını ödemeyen müşterilerini biz de ne kadar nezi Günde 10 defa ararlar. 20 Tabii defa doğru. ararlar. Ne zaman ödeyeceğiniz? Ödeyeceğiniz mi, ödemeyeceğiniz Öde mi? İlk önce ödeyeceğiniz mi diye soruyorlar. Ha, ödemeyeceğinizse ona göre yasal işlem yapacağız diye sizi tehdit ediyorlar falan. Ve yani o bankadaki çalışanların o telefondakilerin yasal işlem yapacağız derken ki üzüntüsü. Evet. Abi. sanki Yasal işlem sanki ona yapılacakmış gibi. Evet. Yani öyle bir şey olduğunca mahcup olup zaten şey tamam sana bir şey olmasın diye. Ne yapıp ne edip ödüyorsun kapatıyorsun. E, fakat e, Rusya'daki bankalar öyle değil. Zira şöyle gönderiyorlar. Bir çıkış bulamıyorsanız bankanın size bir çözüm sunuyor. Yazılı notun yanında bir parmağa çizilmiş insan kafası bulunuyor. Silah tutan bir evde kafaya ateş ediyor. E, bunu bir herhalde bir, fl bir flash şey dosya olarak. Vurun kendinizi mi diyor. Ya borcunu ede, ya intihar et mi getiriyor artık yok, şey yap. Ya da intihar edeceğim. Ha, ya da biz onu bir şekilde almasını biliriz. Yani orada da biliyorsun Rusya'da kafaya ayağı Tabii falan doğru. da sıkmıyorlar. Direkt kafaya sıkıyorlar. Bu mesajı gönderen bankanın yetkilileri... ...müşterilerimizin bankaya uğramasını sağlamak için bu mesajı gönderiyor. Başka ne için İnsan koşa koşa gider. Tabii. Ne, tamam, şey gördüğün ne oldu ya? Bir şey mi Dalmışım, dalmışsın, unutmuşsun. Öyle bankaya falan Rusya'da diyemiyorsun dalmışsın, unutmuşsun. Fakat şöyle bir şey. O kadar tepkiye rağmen herkes çatır çatır... Tıkır tıkır parasını ödemiş. Parasını ödemiş. Yani insan psikolojisinde bu var. İlla biraz zoru görmesi gerekiyor demek ki. Doğru. Yoksa zoru görmeden yapacak bir şey yok. Peki ne oldu sen bir anda 40 yaş attın. Şey de yapabilirler ne derler bankalığın kafasına e, böyle şeydeki Game of Thrones'daki gibi. Hı, kafa tasla. Borcunu ödemeyenlerin kafasını böyle direklere takıp şey yapabilirler. Onunla beraber girersen bankaya mesela kredi alacaksın. Bol, bol, bol falan diyeceğine. Ödeyebileceğin kadarını, kadarını al. Yoksa eskiden olduğu gibi istediğin kadar al, aldığın kadar öde devri artık kapandı. Benim da. şeyim o zaman hmm. Ruslara gitsinler tefeciden alsınlar. Tefeciden çünkü yine zaten bu tabanca işin içinde ama en azından bu tabancalı mektubu gönderirken o mektup parasını almıyor tefeci. <gülüyor> banka zaten. bunun bir de parasını alıyor. İletişim bedeli falan filan diye. Iletişim... Rusya'da olduğu için bu kadar böyle rahat oluyorsun değil mi sen Rusya... Burada ya, öyle bir gibi. şey yok saçma. Olan yani bir de filmlerden gördüğümüz kadarıyla Rus tefecileri çok temiz çalışıyorlar yani sert adamlar falan ama... Evet hiç öyle falana filana girmiyorlar yani. Rus mafyası ama şeydir... Ali Cenaptır. Ne diyeceğim? Yani, ee, Kadişinas mı? Serttir. Öyle ha. başka bir şey yok. Evet. Sistemlidir yani o eski Sistemli Sovyet günü, sisteminin. Tabii şeyi günü gününe var. çalışır. Ve elektronik ortamda tutar bütün kayıtlarını. Yani en öyle yani mafyadır o. yazar böyle kalemle kağıtla öyle değil. İtalya mafyası öyle. Yani tamam ya hallederiz onu tabii. şey. İtalyan kafaya yazıyorsun. Ya ulan yaz onu deftere Hep de yaz. mafya şöyle. Hep yani ama Alman, gibi mafya defterleri var. Ona bir bölümün. Alman mafyası, bir Rus mafyası. Bunlar hep Rusya'ya ait. Yani. Her şey İngilizler masaüstü bilgisayarlarına olan senin adamlar. var. Harici hard diske kopyalıyorlar. Bu şeyle geliyor zaten. Post cihazıyla geliyor. <gülüyor> ama onlar şey fıkır yeni, yeni nesil tutuyor. mi? Yeni Aha, nesil tabii. olan. iPad'de olan ben mafya babası gördüm ya. Öyle bakıyor. Yani öyle Angry Birds Adam. falan da oynamıyor yani. Tabii canım. Bakıyor kiminle bakıyorum. borcu var diye bakıyor. Ya e abi öyle işte. Kimin neresine sıkacağım insan şeyi var orada haritası. Bacağı, dize, doğrudan kafaya falan. Onlar zaten bedelleri var. Görürsün. Borcun miktarına göre. Nasıl? Yani Beda işte var. borcun çok az bir borcun var. İşte o zaman işte ayağı... Kulağının yanından sıyırttırayım. Yani sıyırt Mesela. maçlı. Hepsinin fiyatı var. Hepsinin şeyi var. Ve disiplin şeye uyuluyor. Yani orada harfi harfiye ne uygulanıyor? Doğru. Ben işte inisiyatifi... Hayır insitatif diye bir şey yok. Eğer şeysen açarsın. Efendim borcunuz bu kadar, şeyiniz bu kadar. Nezaket ölçüleri çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa yaparsın. adam Ama düşünmüyor. yani oradaki Ruslar da şey duruma hakim yani. Diyor ben ödeyemeyeceğim. Bacağımı sıktırtmaya Okey. geldim diye gidiyor mesela e, öyle. Sistem içinde falan filan şey ediyor. Zaten Dropbox'ta tutuyormuş o mafya babası. Tabii. Herkes ulaşsın ulaşabilsin diye. Ne kadar güzel ya. Yani bu arada Amerika da biliyorsunuz Kepeğin kapatma Yani var. tamamen kepen kapat kapatılmak üzere. Amerika'da mı? Tabii tabii. Yani verilemiyor maalesef paralar falan. Memur maaşları verilemiyor. Maaşları kamu, ödeyemiyorlar. Kamu mı? çalışanları daha doğrusu. E? Tabii e, biraz sıkıntılı en son. Amerika'da bir... kamu diye bir şey var mı? Efendim bir kamu kuruluşunda ya çalışıyorum ya olmaz diye. Olmaz mı? Olmaz. 500 ]mış. milyonluk ülke fahiş nüfus olarak. Tamam da onun İngilizcesi ne? Civil kamu... servant diye geçer yani şeyler. Civil servant. Public service public şeyler. Memurlar Ay Ne kadar güzel ee, Ne yapacaklarmış mayaşları alamayınca Vallahi bilmiyorum en son Başkan Obama'nın şey diye tweeti var Eğer kapanmasını istemiyorsanız Bu tweetimi retweetleyin diye <gülüyor> <gülüyor> RT lütfen demiş Vallahi öyle bir şey yazmış Yani, yani. taşın altına hepimiz elimizi koyacağız gibi bir şey ne mi Ne olacak ben? ondan da bilmiyorum Hayır, Para, mı da. Acaba? para şey var öyle. Ne? Meclis tam anlamıyla şey yapıyor Bütçeye göre yapsayın oğlum. Biz burada bütçeye çıkarken bunu düşünecektin ona göre çıkaracaktın oğlum demişler. Kimi? Başkanı o Başkanı, sağ, sağlık şeyini konuşurken yetiştiremediler. Kapandı. Kapandı görüşmeler kapanacak. Aynen öyle şey oldu. Çiftlendi. Hep o adam yüzünden oldu ya. Bir tane cumhuriyetçi bir tane e, senatör. senatör, senatör 21 saat konuşma yaptı bu sağlık reformu görüşmeleri sırasında. Ne diyor? Ne diyor? Özetle bu şeyler söylüyor. Ne diyecek kimse de çıkıp. Tabii ki şey için? Tabii ki. Özgürlükler ülkesi. Senatör senatör de senatör konuştu da konuştu, konuştu. Da. En son şey okumuş. Çocuğun şiir Maç kitabı... anlatmış ya. Çocuğunun şiir kitabını getirip şiir okumuş ya. Arada maç anlatmış kimse fark etmiyor. açmış kitabı. O da buradan, o da buradan <gülüyor> falan diye. Hiç bir tek su içmiş. İçini saat boyunca. Hep kürsüde mi inlemişti? İşte. Inmemiş, hiç kabahti falan da mı gelmemiş acaba? Gelmemiş demek ki. Ya da bezle dolandı. Koca senatör bezle de ben hiç düşünemiyorum. Efendim bugün takım elbiseniz biraz bol mu? <gülüyor> şalvar kot giyin. <giyerek. gülüyor> Ama şalvar kotla girebiliyorlar orada meclise. Baba, şalvar kolt açık. Şalvar Aa, serbest mi ya şeyde meclise? Tabi. Ama hayır kot şey takım elbise şeklinde olursa serbest, yoksa serbest değil. Bir süre önce reklam mı girmemiz gerekiyordu? Evet. Olabilir abi. Bir süre önce girmemiz gereken reklamı girmememiz de tamamen bizim ayıbımız. O zaman öyle yapalım isterseniz. Yok yok girmemiz gerekiyordu pardon. Ger gerekmiyordu da. evet tabii, o tabii, zaman tabii, doğru, tamam doğru. Ege bizi de paniğe sevk ettin ya. Allah turistler falan da gitmeyin gitmeyin demişler. Amerika'ya mı? Mi? Tabii tabii. Bu, ne paramızı mı alacaklar? para. Müz müzeler ondan sonra tarihi anıtlar falan bunlar hep kapalı. Kapalı. Turistik yerler hep kapalı. Aa, mesela gitsen şimdi ben şey anıtına gitsem. Zafer anıtı var mı Amerika'da? Özgürlük var. anıtı var. Ha. Özgürlük anıtı. Tamam çok güzel. Bak güzel aklıma getirdi. Gidip anı... de dönemeyenler olmuş. Tabii canım. Gittiler feribotla. Ay, fotoğrafları dönüyor. çektiler falan filan. Tam dönecekler maalesef. Feribotu sulacak adam ne olacak? E, ne yapacağız? Zaten kapalı. Kapalı yazıyor hepsinin önünde. Allah. Şeyde kapalı yani. Boyuna asmışlar özgürlük anıtını. Yani bütün kamu çalışanları yatış mı? Nasıl biz 18 gün tatil yapacağız? 15, 24 kaç gündü bizim? 9 gün. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gözümde büyüttüysen düşün artık. <gülüyor> Gideceksin ne yapacaksın abi? Yine Feribot'a bineceksin. Özgürlük Anıtı'nın yanına kadar gitmene gerek yok. Zaten o diğer adaya giderken o elbisayar. Ola uzaktan çekeceksin. Tekrar Çek gelsin şey. geriye döneceksin geleceksin. Her 12. şeyin 12. bir çaresi var. Bayrama evet. kadar bu işi halletsinler diye e, temennilerimizi gönderiyoruz. Ve bu saatin sonuna geleyim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bir saati başından hepinize bir kez daha günaydın da sevgili sanatseverler macera dolu modern sabahlar devam ediyor perşembe sabahında da. Önümüzdeki hafta bugün Radyo Tün'ün 99. özel gösterimi gerçekleşecek hmm. ve o özel gösterime davet eder sizleri bekliyor. Hazırlıklı olun ilerleyen dakikalarda ne ara ne soracağımız belli olmaz. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Bir şey soracağım. Sor canım. Birine borç para verirken. Evet. Hı. Dikkat ettiğiniz şeyler var mı? Kriter mi? He. Ama yani böyle farkında olmadan da yapıyor olabilirsiniz. O yüzden bir düşün düşünerek şey yapın. Adamına yani. göre. O anı bir düşün. Borç i̇şte beni geldi, geldi ben... borç borç istedi. Kim Tek geldi? Dikkat ettiğim şey kim bilmiyorum işte. Ödeyecek yani, o... olup olmaması. Hayır, borcu verirken yeterince ezdim mi? Yani bak sana bu parayı veriyorum. Bir şey sorabilir miyim? En son ne zaman borç verdin Ege? Valla en son ne zaman borç aldığımı çok net hatırlıyorum. Onu biliyoruz. Dün, Oktay'da... <gülüyor> Dün... <gülüyor> oktay Oktay'da giderken tam otoparka geldim. Yalnız bir beş lirana alabilir miyim diye. Onu aldım. Onun dışında ee... İyi o borçsa iyi oldu. Sanki bu kol... bunun için açmış evet gibi. Ya, borç, ama... borç noktasında hep şey yapıyorum. Noktasında borç verilmez bu... alınır. Uzun uzun bir ezme şey yaptığında hep Tamam abi Allah belasını versin senden alacağım paranın falan diye şey oluyor orada senin tamam lan vereceğim vereceğim Yuh, tamam şu anda sana borçlu olan birisi var mı <gülüyor> var mı pek çok kişiler var var mı Hı -hı. nasıl pek çok kişi var ya? Bizim kim haberim abi? abi vallahi sana sana var mı fay? Bo borcu olan mı evet yani var değil mi yani yok yok bana hiç kimsenin borcu yok <gülüyor> hakkını helal et babalık ediyorsun. yaptı vallahi <gülüyor> helal, ya. ettim. Var, helal. helal olsun be ben vardır ciddi rakamları unutuyorum bazen. Var ben, tabii canım var. ben biliyorum ya. Tamam iyi tamam. Sana borcu olan adamın olduğunu ben biliyorum. Tamam, tamam Oktay'a 5 lirasını vereceğim ben. Tamam Oktay. Bana borçlu olan adam da var. E, Oktay'a da kesin. Oktay çünkü gerekirse alacağı için kurt adam olur. Yani bu adam <gülüyor> yemin ediyorum borçlu, borç alınır ama verilir de ben yani. Ben borç verecekleri tavsiyem yok da borç alacaklara şu tavsiyeyi ne, verebilirim. Ne, ne tavsiye ediyorsun abi? Küçük küçük ve toplayarak. Mesela şimdi ben Oktay'dan bugün yeni bir 15 lira, 20 lira borç alabilirim şey. 5 lira daha vardı abi, 25 lira oldu. Yani, yani. şeyi mi diyorsun? Unut top hiç unutmadığını hissettirecek yani. adam'a da miktarlı. şey hissini veracaksın. Güven hissini vereceksin. Bu, <gülüyor> güven hissinin ötesinde sanki yatırım yapıyormuş gibi. Şimdi 11 lira vereceksin ama 25 lira geri alacaksın falan diyor. Çünkü 14 lira borcu vardı önce de. Öyle bir şeyler yapıyor. <gülüyor> Adamı öyle bir galeyana getiriyorsun ki. Peki hiç borç isteme durumunda kaldınız mı? Çok. Çok. Hayatım boyunca Hayır, borç istedim. borç isteme derken borç alma değil. Ona. Evet, verdiğiniz borcu hadi artık versen niye lan? dediğin durumdan bahsediyorum. Ha, o tabii canım. Yok, ben hiç kalmadım. Hiç kalamayacağım kalma, da düşünebilirim. Kalma yeğencim, yani. kalma yavrum. Kal Yok, sen nasıl istedin fare peki? Konuyu direkt mi açıyorsun öyle bir durumda? Bence etrafında dönüyorsun. <gülüyor> Dönüyor musun yani? Bakıyorsun al, alınmaza yatılıyorsa dönmeyi... <gülüyor> Telefonu tercih ediyorsun sen değil mi? Şeyi Telefonla değil mi? Ben, ben, benim seni tanıdığım yüz kadar yüzey, yüz yüzeyi tercih etmez. Sevmiyoruz diyorum. sevmiyoruz. Çünkü ben utanırım ya. Yani. Tamam. Eşte Telefonu açıyorsun. Bu zaten benim gibi borç isteyen adamların en büyük amantajı. Karşındakini utandırma ismi. Programdaki yani... denge, dengeye bakın sevgili Şimdi dinleyiciler. Programdaki var... dengeye bakın. Oktay benden şu 5 lira borcunu nasıl isteyebilir? Ancak esprilerle. E o bir espri yaptığında ben borçluyum muyum? Ben de bir espri yapıyorum. Gene bak. Ama 30-40 te... lira espri yapılıyor yani. <gülüyor> ben At de diyebilirim. Yani. Mesela işte... Ya bir 5 lira olsa şu otoparka vereceğim ama... Bir de aynı. Otopark için istemişti ya. Hmm. Otoparka vereceğim ama... Beşiktaş'm yok. Hemen espri mi yapayım mı? Yap. Abi vallahi zor durumlar. Ben de geçen gün borç aldım. <gülüyor> Bak, attı gele. Bir hafta attı. <gülüyor> bir hafta. Vallahi bu espri tam bir haftalık. Sen de piyasada alacaklarını toplasan ben rahat rahat veririm bu parayı ama erdiklerimi alamıyorum ki diyorsun. Onun üstünde ege durur mu? Patlat bir espri yani daha. Gene ben başlattım espri. Yani bende espri bitmez. O yüzden rahatım. Eee vallahi helal Demek olsun. Peki borç, borç nereden çıktı ya? Borçsisen bir Borçlu banka şey. hadisesinden mi geldik o buraya? Valiye borç ver, borç bile vermem diye bir tweet atmış da. <gülüyor> Eskişehir valisi borç istese vermem diye yazmış Yani demek ki önemli yani kime borç ya bu, çok önemli. aslında yani alacağını tahsil etmenin bir şeyi olması lazım. Garantörü yani. mü? Tabii. Tabii. Yani şey işler iş yerleri zaten bu araların en büyük sıkıntıları alacaklarını alamıyorlar ama Şahsi borcu almak daha zor. Übrüt de gene en kötüsü gözünü karartırsın mahkemesi var. Şirketiniz insanlar falan. bir rahat veriyor. Şahsi borç mu şirket kurum şirket efendim. Bak, şirket olunca tak tak alı verirsin. şirket tabii canım ha, alacağına şahin, vereceğine karga diye dedikleri eski bir şey vardır. Yani şahini anlarsın da anlatımda deme. karga'nın özelliğini bilemedim ben de. Hiç vereceğine anladım. karga yani şey karga şey, şey olur. Vermez, cimridir Hı. biraz. Karga mesela evet nasıl doğru ki? mesela güvercin bonkörlüğüyle tanınır. <gülüyor> mesela onun dışında başka Kartal Ali Her şey evet. Ondan sonra. Kadir Sinastır Serçe. Ali nereden lazım. benim ağzıma takıldı? Günlerdir her gün bir kere bir Ali Cenab lafı ediyorum ya. Yerinde Karga... de ettiğin sürece sıkıntı yok aslında. Bir şey soracağım. Orta Kargayla <gülüyor> ortaya konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Kargayla Kuzgun aynı şey mi? Kargayla Kuzgun Hayır. ayrı. Kuzgun, Kuzgun farklı. daha iridir. Yani bu fareyle sıçan aynı şey demekle aynı şey mi? Demekle aynı şey. Yoksa mesela karga Amerika'da doğuyunca karga kuzgun mu oluyor? Yok. Çünkü onlar da, da büyük mesela. Amerika'daki bütün hayvanlar büyük ya. Raven ve Crow diye geçer orada da bizde de karga ve kuzgun diye geçer Aa, evet ben çünkü şeyde gördüm böyle İ İngiltere'de ravenlar vardı ravenlara gelesin o şey kalesinde değil mi Londra kalesinde evet. kuzgunlarıyla meşhurdur Tabii, evet. orada raven diye geçiyor mesela başka bir yerde üstüne karga pistleri de crow diye geçiyor Teşekkürler. Ben de ortadan bayağı bir ortadan konuştum. Oktay sen kroll, de bir anlam aldın. kelimesi üstüne karga pisledi anlamında mı kullanılıyor? <gülüyor> Pek çok ülkede <gülüyor> faal bir. Karga pisledi. Anlattığın ifadelerde o. <gülüyor> o anlaşılıyor. Ben iki dilde de az buçuk hakim olan bir insan olarak o <gülüyor> Dünya 2099 yılında nasıl olacak? Jill gibi olacak. Onu çıkarmışlar. 90, 90. Analizini yapmışlar abi. Ali'nin 93 yaşında. Buyurun. 87 yıl sonra mı oluyor? 87 yıl sonra. Mu, bir kere yani biz canım. dümdüz olacağız. 86 yıl sonra. Evet. 80, 87 yıl sonra. Ben de yavaş yavaş 86, artık. 87, 86 87. 86 NASA bir video hazırlamış. NASA neyse maaş alamıyor NASA. Neyin videosunu hazırladı? Ha o da devlet kamu değil mi? Tabii canım NASA tweet atamas noktaya gelmiş. Kamu. 2099 yılında sona eren bir video. Bu zaten hazırlanmış ya yani dün çıkmış şey. Ne piyasaya yani, piyasaya değil de seride mi? video kasetleri takındırmış. Naa yani nereden video. bakacağız? Bakacağınız mı? 2000 <gülüyor> <gülüyor> böyle yıl yıl gidiyor. Her 2019, yıl ne olacak 2099'da yani? ne olacak diye en son şeyin sonu o, kasedin sonu tam bitmiş o. Ama şimdi bundan 3000 yıl sonra şey mi diyecekler? NASA buldu bulduğunda 2099'u dünyanın sonu görmüştü Demek ki 599'da kesin bitiyoruz bu sefer Azteklerin şeyi gibi mi? Dünyanın sonu falan yok ya 2099'da. Mademan mı? Sıkılmış. E şey, şey hiç... ödemeleri kesmiş. Kamu. Hiç öyle bir şeyler de yok. Dünya üzerinden. Yani bizim maaşlarımız ne kadar olacak falan filan gibi öyle bir şeyler konuşulmuyor. Yani. Ne Değil... 99 yılda ne olur canım? Hiç. No. Aslında şey olmuş ya. Ne ee... kıtalar yer mi değiştirecek? Ekosistem vurulacakmış. Mesela deniz vurulacaklarken ekomu vurdular. Vallahi öyle bağıracakmış herkes. Bir 125 milyar ton buzul kaybolmuş mesela. E, bizde de değil abi bizim kullandığımız buzulları kim eritti? Yani buzun var şey yani hayır yaz sezonudur millet kullanıyordur. Bizim bu ben şeyden şüpheleniyorum yani. Bunları kırıp kırıp satan adamlar var. Buz mu? Küçük, kısa boylu. Ellerinde poşetlerle geliyorlar. Buz satıyorlar. <gülüyor> Böyle adamlar var. <gülüyor> Vallahi yemin ediyorum. Para karşılığı buzulları satıyorlar. Torba torba sattılar. Koca buzulu sattılar be. Bizi bizi yapıyorlarmış. Atmosfer <gülüyor> sıcaklığı ciddi ölçüde artacakmış abi. Aman Onu ne şey olacak oktay. Yani biz toprak altındayız sonuçta. Ya da neyse artık bizi o zaman. Hani geçenlerde bir konuştuk da Dünya'nın son, sonu ne zaman gelecek falan diye. Evet. O şey diye hesaplanıyormuş. Eğer yanlış anlamadıysam. Ee, dünyanın hızı her sene düşüyormuş. Ha yavaşlıyor muyuz? Evet yavaşlıyor ve... İşte bilmem kaç milyar yıl sonra tamamen duracak hmm, diye bir teori hmm. var. Yani bu yavaşlaya yavaşlaya yavaşlaya. Durunca da böyle hepimiz na, ne olacak durunca? Benim de bildiğim şey diye hesaplıyorlar. Üstünden bir hesap gideceksin işte. Yok Şimdi bu güneşin çapı ne? Daha ne kadar yanar falan diye hesap ediyorlar. Ne kadar yakıyordur bu güneş Dakikada 30 kuruş falan filan diye hesaplıyorlar. Aynı şey hesabı o. Acaba, hesabı. O yüzden mi her ay belli bir doğalgaz alma şeyi verdiler? Hep güneşe bak. Stokçular yüzünden. 110 lira mı? Stokçular yüzünden mahvettiler bizi. O, efendim, karşı. 2000 liralık şey alalım. Gaz alalım. Neden efendim? stoklu ne çalışıyoruz. Stoklu diye, diye. al bugün. 100, ne oldu işte bu ayı göreceğiz valla Nasıl olacak göreceğiz. Ay neyse hadi o zaman yer çekimi dedi nokta gravity dedin. E, çok güzel bir noktaya getirdin. Davetiyelerimizi verelim. Onu Davet da reklamlardan sonra verelim. Öyle yani. ancak öyle yapabiliriz zaten şu koşullar altında. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Hakikaten hala yeni gibi geliyor kulağa bu şarkı Instant Klasik dediklerinden Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler haftaya Perşembe radyo türün 99. özel gösterimi Gravity yer çekimi filmine eder kazanma şansınız var Modern Sabahlar olarak misyonlarımızdan biri de sizi hayatın her alanında hazırlıklı bir şekilde e, donanımlarla e, ne yapmak Mücesde. donanımlı -haz bunu hazırlamak, hazırlamak. Yani, hazırlamak. mücehez dedi çok güzel o yüzden ee, yani yarın donanımlı. öbür gün ne olacağını bilemezsiniz bir durumda bulursunuz kendinizi Aa, ben bunu zamanında düşünmüştüm zamanında Neyi? buna Akıl kafa yormuştum diyebilmenizi istiyoruz her alanda bu böyle yarın öbür gün birden bir tekneniz olduğunda Ay tekneye ne isim koyacağız tartışmaları devam ederken lak diye ismini söyleyebilmeniz için Nasıl sabah bir, bir yarışma yapıyoruz. çocuğa isim koymak zor ha? zaten yani tekneye isim koymak daha, daha da zor Çok derler. Zor. Yani 5 çocuğa isim koymakla eşdeğer derler. Çünkü çocukta yani gene böyle bir havuz var. Oradan bir tanesini seçeceksin. Burada e, burada yani her bir her o şey. O zaman tekneniz olsa... Ne, ne isim, isim koyarsınız, koyarsınız Sorumuz o. Sorunun o. Nereden Ödülümüzde... geldi bu şimdi sabah sabah bu soru? Sizi işte hazırlıklı Hazırlıkla hale oluyoruz. getirmeye Biz de hazırlanıyoruz çünkü aynı Biz zamanda. Biz de hazırlanıyoruz. Bir de Dexter'ın teknesinin ismini tartışırken aklımıza evet. da geldiğini de söyle. O... Boş de... konuşurken değil. Yani. Ödülümüzde davetiye değil mi? Özel gösterme Davet davetiye. Doğru. Bu arada bu akşam If Performance Hold'a Moulinex e, sahne alacak. Moulinex kim derseniz kendisi Portekizli ee, tabi disco Texas ve Goma isimli iki önemli disco labelının kurucularından Aa, hemen tabii. öncesinde de Gaga Manchester'dan tanıdığınız Serkan Nasıl? Serkan kardeşimiz orada olacak saat onda 11'di Serkan. Ondan sonra devamında da Mullinex sahne alacak. Ona da davetiye verebiliriz. Şahane bir gece oldu. Aynen hay abi. Hay. Aynen Telefonumuz abi. Telefonumuz 210 30 30. Sevgili sanatseverler, tekneniz olsa ne isim koyardınız diye sorduk. Cevaplarınızı bekliyoruz. Davetiyeler vereceğimize de bir kez daha o zaman sizden başlayalım. Madem öyle. Kader. Kader miştik. Kader bir mi? Çünkü çok kader var. Destini mi koyacağım? Kader 99. He destini 90, destini 1975 et <gülüyor> hatmail.com yani ya, benim aklım <gülüyor> benim aklım var bir iki bir şey de neyse önce dinleyeceğiz. Günaydın efendim. E, merhaba günaydın. günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? E, merhaba Tuğba ben. Tuğba Hanım hoş geldiniz. hoş geldiniz. Buyurun hemen alalım cevabınızı. E, hemen verin cevabın bir saniye. Heh, tam ha, dışarı tam, çıktınız. Tam çıkarken karşılaştık vallahi. Kiminle? <gülüyor> patronla. <gülüyor> Neyse kaçtım koştum yani dışarı. İyi canım radyo dinliyor olamaz değil mi? Yoktu kulağında bir şey. Yok olamaz yok yeni geldi. Tamam. <gülüyor> be patronun keyfine bak. 9.30'da işe geliyor. Ay be vallahi. İşi şey olursa... diğer şirketteki arkadaşlara da söylüyorum yukarıdakilere geliyor <gülüyor> <gülüyor> Ona <gülüyor> göre. <Duyor. gülüyor> ne bu? Vallahi. Ne oluyor? Gelince ne değişiyor? Yani çok büyük Çalışım olay mı oluyor ya? Yok, Facebook'ları falan de... kapatıyorlar. Facebook'a giriliyormuş. Lise ama... Böyle şey hani, lisedeyken falan böyle hani e, muhakkak böyle e, kapı kenarında durup da hoca geliyor hoca geliyor diye evet. insan Olur ya, e, o durumda. Evet böyle bir herkes. Evet ya biraz okul gibi oldu işin aslı. <gülüyor> herkes bir kez ben gireyim böyle, öyle, öyle böyle hava. Tuğba hanım <gülüyor> ne kadar hızlı konuşuyorsun? Çok heyecanlandıcayım canım. Patron. Allah Allah patronla patrana... Burun buruna Yok, geldiler aşağı. abi. Sen ne diyorsun ya? Ya aşağı koşarak indim de. Erkete Tuğba. Resmen kapının kenarından bakan öğrenci durumuna düştü Tuğba hanım. Evet Tuğba hanım hemen alalım madem. Batımımız evet, bu geldi. benim zaten düşündüğüm bir şeydi. ileride bir tekne e, teknemin diye. olmasını evet hayal ediyorum. Yani istiyorum bunu inşallah olacak. E, ve beyaz bir tekne istiyorum. Adını da düşünmüştüm ne yaparım diye. E, adını Light Snow e, koyardım. Bunun birincisi özel bir anlamı var. Şu anda radyoda paylaşmak istemediğim. İkincisi de beyaz bir tekne istediğim için hani Tekneler genelde beyaz oluyor. İçiniz rahat olsun. Tekneler yani. mi de beyaz oluyor? Yo, kar, kar, yo, da beyaz kar da genelde beyaz kar, oluyor. Kahverengi de oluyor. Siyah da oluyor. de oluyor. Bizim demek istediğimiz kar da genelde beyaz oluyor. Yani, yani onu... white snow deyince hani white yani. ama e, e, Pamuk Prenses diye çeviriliyor ya white snow. Ha, snow white. O zaman yapın da tekneler. Ama... Kar beyazı demek istiyorsunuz siz. <gülüyor> evet. Ha, tamam. White snow. Haa. <gülüyor> ha. Haa. Ha. Ha. <gülüyor> Vallahi siz söylemediniz ama her şey anlaşıldı. Tuba Hanım, özel anlamı. Neyse siz söylemeyin. Ya. İsterseniz bir kere daha yapalım. Nasıl anladığımızı gösterelim size. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? Sağ ol her şey yolunda. En patronu yakalandınız, sen bize yakalandınız galiba Tuba Hanım. Neyse sırrınız bizde güvende. <gülüyor> Merak etmeyin. Üçümüz arasında mezara kadar gidecek. <gülüyor> Ama yani Ay çok teşekkür ederim. Bu bu dört kişiden birinden çıkacak laf çıkarsa yani, yani. onu da bilelim. Peki çok <gülüyor> <gülüyor> Patronu <gülüyor> çok <çalıyor> patronunuz. <gülüyor> çok teşekkürler efendim. Görüşmek tamam, üzere. Ben Hadi, tamam. hadi güle güle. Kız çok planlı programlı. Vallahi bravo. Herkesin Tuğba Hanım gibi olmasını istiyoruz. Hazır Zıra, şak. Hadi. Tekne tamam. geldi efendim. Ay ne yapacağız biz bunu? İsmi bile yok. Tamam, Pardon tamam. hemen hazır Bak Tuğba Hanım'a götürdüğün zaman Bir saniye lütfen elinden kağıdı şey Kalemini çıkardı çantadan Üstüne yazdı o board markerlarla <gülüyor> White <gülüyor> snow o, o zaman o şey yaparsa <gülüyor> Pamuk Prens'e snow white koyarsa Ben de ah ahşap bir tekne yaptırırım ne Arap koyacağım <gülüyor> <gülüyor> Siyah mı? Ha. Gel oğlum öyle çağıracağım tekniği şey iskeleden bir de ıslık çalabilirse şu adam çok güzel olacak da teknecilikte ıslık var mı başka sesler yok dezzetli ıslık var <gülüyor> altılı yedili yapıyorsun cipet pet diye <gülüyor> cipet pet altı diye koyabilirsin teknenin <gülüyor> bastıra bastıra Aa, ya. herkes fikirlerini oluştursun dinleyicilerimizden fırsat oluşuyor, oluşuyor. biz de şey yaparız günaydın efendim. Günaydın. Ee, ben şu an yoldayım. Yoldan arıyorum. Peki tamam efendim. sakin olun. Öncelikle paniğe kapılmayın. <gülüyor> tamam. hoş, hoş geldiniz. Kiminle görüşürüz? Ona göre dedim. Hoş bulduk. Merhaba ben Ulaş Bingöl. Ee, Otü de okuyorum ayrıca. Ayrıca yani... da evet. Ne hangi bölümde Ulaş? <gülüyor> Makine. Makine. Makine. Kolay gelsin efendim. <gülüyor> Var mı tekne Aynen. hayaliniz Ulaş Bey? E, tekne hayalim olabilir. Zaten e, bizim okulda da kurs veriyorlardı. Ben de onu görünce düşündüm ne olabilir diye. Hı -hı. bence ro rolling indi deyip koysak biraz da esprili olabilir sanırım. Rolling indi deyip diyorsun. Rolling, in rolling in Ama sen şimdi Ulaş öğrencisin. Tekne alana kadar kaç tane şarkı gelir, kaç tane şey... Yani... Geçer. Yani bunun biraz klasik <gülüyor> evet, olması evet. lazım. Geçmez mi diyorsun bunun modası? Bu benim şey ben diyorsun? Yok. Zaten çok sevmem ama değişik olabilir diye düşündüm. <gülüyor> de... Tekneyi de değişik yaptık diye demek için. Peki. Ulaş Bey çok teşekkür ediyoruz. İyi dersler size. Sağ olun. Güle güle. E şimdi bir de şey de var. Bu marinaya yaklaşıyorsun. Telsizle anons geçeceksin. Ee, ondan sonra "Marina, marina rolling in" deyip diye falan yaptınız. Yani yani onu hatta uzatabilirsin de. Şu andaki <gülüyor> Uzatacaksan? Hayır, şarkı olarak uzatabilirsin. Ha, "Rolling in" deyip diye mi? <gülüyor> "Rolling in" <the> deep. <gülüyor> Evet. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz? Kumduvan. Kumran hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Var mı ee, tekneleriniz Kumru Hanım? Teknikler var. Tekne uzun süredir var. Ma hmm. Fedon'u görünce ilk o hayale kapılmıştım. Fedon'u görünce ben, mi? Tekniklerinin üzerinde Fedon'u görünce. Ha, hmm. Evet yani çünkü aslında Fedon'u görenler başka başka şeyler düşünüyor yapımına <gülüyor> kadar da. Yani ben hiç tekneyi hayal etmemiştim Fedon'u. <gülüyor> Ama sağ Fedon, olun. Fedon'un saçları ben hiç tekne üzerinde görmedim de Fedon'un saçları yine öyle şey miydi? Evet. Böyle kar beyazı kendisi de kömür karısı böyle dolaşmada Sedon yani... üslümüyle güzel değil mi? Güzelce evet. Düzlümüşü. Şöyle. Düzlümüşü. Öyle... Abi, o, o zaman Öyle... kesin konferansın yanında taşıyor ya Sedon. Saçların <gülüyor> saçlarım <gülüyor> rüzgara hükmeder rüzgar saçlarıma geldi geldi. O denize girip çıktıktan sonra da bunu bunu biliyorsak eğer tamam şu anda içim rahat. Kumranım buyurun dinliyoruz sizi. Kumran sizin yani... de tekne ismi olacak bir isim aslında. Hiç düşünmenize de gerek yok. Koyduk ya koyduk aslında diyorsun. olabilir ama ben direkt hani Fedon'un bana bu e, ilham kaynağı olmasından dolayı Teklimin üstünde Fedon koyarım diye düşünüyordum. Mesela şey, kendisinin yazma şeyi var. Fed tire sayıyla on yazıyor. O yüzden ben de hani telif hakkı falan kendisinde değilse öyle bir Oraya da bir gönderme yapmış olalım. fed mu yazıyorsunuz? Yani. Evet. Evet. evet. Fed-on. Bazıları da böyle F-don şeklinde bir şeyler de koyuyorlar. <gülüyor> hiç merak etmeyin onlar şey alınmıyor yani <gülüyor> ne muzi, darlarına. Muzipliğe muzi, muzi, muzi, muzi, muzi, muzi giriyor. Muzi, muzi. giriyor hiç onun telifi alınmaz. Benim Rahat kader, olun. Kader 2'den daha güzel Fed-on. <gülüyor> Çok teşekkürler <ederim>, efendim görüşmek <gülüyor> üzere. Güzel Hayırlı teşekkürler diliyoruz. Hamza demiş ki teknem olsa Nat koyardım adını tekneyi isteyenlere bir de subliminal vermek anlamında nat dediği mesafe olan nat mıydı Fahir? Yok rüzgar hızı. İşte tamam rüzgar hızı kaçtı? Yani, ben 30 nat var. Mesafe değil mi ya 1800 bilmem ne şey yapalım. E, tabii o da Onu olsun. bir soralım. Bahar hocamız demiş ki kesinlikle gizli koyardım demiş. Her anlamda güzel olmuyor mu? Evet güzelmiş Vallahi hakikaten. Güzelmiş, Buyurun efendim kimle görüşüyoruz? Alo merhabalar. Merhaba. Anıl ben. Anıl mı? Evet. Anıl Bey hoş geldiniz yayın hocam. Neredesiniz Anıl Bey şu anda? Çok uzaklardan ee, geliyor sesiniz. İstanbul'dan ederim Ya nasıl Aa, ne güzel. ama. Belki efendim İstanbul'da olunca insan daha çok tekne hayali kuruyordur herhalde. Ee, muhtemelen, oldukça. muhtemelen ama işim düşünmemiştim diyorsun. işte biz de öyle Sizinle hazırlıksız olmayın de. diye. Ne düşündünüz peki hemen iki dakikada? Ee, peki böyle büyük büyük bir tekne mi hayal ediyorsun yoksa Siz ne kadar durumunuz? Sizde hayalinizde hayaliniz ve bütçenizle sınırlı. Ee, hayalimle sınırlıysa büyük bir şey. Tamam şey o zaman, o zaman büyük. Büyük. Ne kadar büyük? Böyle 44 47 fit kaç fit? 47 47 güzel olur. 47 güzeldir. Güzel. 47 47 olur. 44'e razı olmuyoruz. <gülüyor> Parkettiniz bana bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayakkabı hayalleri büyükmüş. Ee, Anıl Bey 47 fit. Ne diyorsunuz 47'ye? 47'ye Empress Ne? Empress. Empress. Empress yani İşi bir imparator. İmparatoriçe gibi. Emperors. Hey, Emperors. Emperors. 44 olursa olmaz mı? 44 değil de böyle bir 6-7 fit için bir tane de başka bir isim 6-7 feet diye bir şey yok. 6-7 feet <gülüyor> dediğiniz... <gülüyor> yani kayık bile 6-7 fit değil <gülüyor> yani. <gülüyor> Can simidi diyelim onu ki. Hatta yapabilirsiniz 6-7 fitlik bir şeyi. <gülüyor> ya mümkün olduğunca küçük bir şey hayal yani. edelim. Çünkü ha, birkaç küçük... tekabül ediyor onu da şey <gülüyor> Ne diyorsunuz ona? Minnoş mu? Ne? Ya Minik böyle bir balıkçı çekmesi. Tamam, şey. onun, adı tamam. onun adı ne? Onun adı da Samur. Samur. Evet Samur. Aa, çok güzel. Bence o zaman şöyle yapalım. İlk önce Anıl Bey arabanızın adını Samur koyun. Diğeri de Mesela. Su Samur olur. Çok güzel. Çok mantıklı. Nasıl? Gayet iyi aslında. Samur, evet, Samur, Samur, Samur, Samur, Samur, Samur, Samur, Altılı yedir. Çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> efendim. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Görüşmek Görüşmek rica ederiz. Görüşmek üzere. Rica, rica Biz rica için. ederiz. Siz rica edemezsiniz efendim. bir rica ederiz burada. Ben şöyle bir 15-20 yıl sonra böyle bir marinada dolaşırken küçük bir tekne üstünde Samur isimini görürsem şey diyeceğim içimden. Olmadı mı Anıl? Olmadı galiba. Yerde <gülüyor> <gülüyor> mı kaldı Anıl diye üzüleceğim. Bir taraftan içim kan ağlayacak. Ama belki de o Samur'da da çok mutlu olacak Anıl Bey e ama ben hep daha büyük hayalleri olduğunu daha zamanlı 44'de bile razı değildi. <gülüyor> 6-7 ya. Altlı yedili. yedili. <gülüyor> Altlı yedili. Altlı yedili. Günaydın <gülüyor> efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özer ben. Özer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hep Tek bir tekne hayaliyle yanıp tutuştunuz değil mi Özer Bey? Ee, yani. <gülüyor> yani tamam o kadar da tutuşmadım diyorsunuz. Ya. Ya, yanmış da tutuşmamış yani ben öyle şey yaptım. Neredesiniz Özer Bey? Ee, ben şu an Kalaklı tarafındayım, bulvardayım. Peki Kıza nasıl durumlar? Hı -hı Gidiyorum. Peki efendim kolay gelsin İyi yolculuklar diliyoruz size Macera dolu bir geliyorum. gün diliyoruz Özel Bey var mı tekne hayali ve ismi Ya teknem olsaydı ismini Jenny koyardım Jenny, Jenny. C Jenny. Forest Camp bütün teknelerin ismini Jenny koyuyordu Ben de hmm. filmi sevdiğim için Belki Jenny koyabilirdim yani. Canım, Belki sizin de sevdiğiniz bir kadın olacak Kadın ismi koyuyorlar <gülüyor> yani Niye niye siz Öyle şimdi Jenny'ye bağladınız ki ne bileyim tamam, esprisi de Tamam canım Forrest Kamp'ın esprisi bu kalır o zamana? E şu anda bir sevgiliniz eşiniz falan var mı? Var ama dinlemiyor. <gülüyor> Dinleseydi var ya Olsun. Şey ben. de diyebilirdiniz var ama beni hiç sevmiyor. <gülüyor> o, o yüzden bence yani dinlememesi çok büyük problem değil. Akşam evet. şey der, Jenny getirsin senin kahveni falan diyebilir. Ee, evet. o yüzden bence hanımefendinin ismi daha şık olur. Evet. Evet peki. Efendim ismi ne? Eğer çok özel evet. değilse Özer Bey. Yok yok değil Seda. Seda. Bence Aa, Seda çok da güzel. çok güzelmiş. Seda 83. Ne dersiniz? <gülüyor> Seda 81 olabilir. <gülüyor> Seda 81. Etatmail.com <gülüyor> <at> <gülüyor> Yeniden Seda 81'e <gülüyor> 81 bir e, geçiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim Özer Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada bir evliliği kurtardık. Evet ya. Bence de öyle oldu ya. Seda'nın var ya ağzını burnunu karardı Özer Bey. Ya sevgilim o filmi seviyorum mi? Ha? De o zaman Sen edin. o filmi izlemeye devam et. Tek başına izlersin. Söyle Oktay'cım. Niptak'ta tekne var mıydı? Niptak'ta tekneler vardı. Ara ara nek tekneler oluyor yani. Ulaşım aracı olarak diyorsunuz. Tabii ben. ki. Vapur mu? Vardı vardı galiba. Neydi adını hatırlıyor musun? Adı bile Sen Niptak'dan sorumlu kişi sendin aramadığı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ramze e, ben. Ramze hoş geldiniz. Buyurun az o, önce dediğimiz... Az önce başıma sizin yüzünüzden şöyle bir şey geldi. Evden çıkarken <gülüyor> taksi çağıracaktım işte telefon ettim adresi verdim. işte bilmem ne sokak 9 numaraya bir tane tekne alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> hiç yadırgamadılar. Herhalde adam yani otomasyaya e bağlamış. Taksiden başka bir şey istenmez bizden diye. Tamam dedi ve şu an bekliyorum artık. taksimi gelecek? Evet. Taksi gelir? Tekne mi geliyor? Belki korsan taksi gelir. Valla taksi geliyor gerçekten de. Geliyor mu? <gülüyor> hadi bine. Hep beraber biniyoruz biz Bela, de. Biz Heyecan. de binelim. Tamam. Durun. Evet, hep beraber biniz ama bu taksi mevzusunu kapatıyoruz. Şimdi ayıp olur adamın yanına. Tamam tamam kapatırız da biz size nasıl tarif ettiğinizi çok merak ediyoruz. Bir saniye. Nereye gittiğinizi e, öğreneceğiz de. E, biliyorlar. Zaten Sizi tanıyorlar mı? Evet, çok havalıyım. Öyle mi? Peki ta taksici Bey'le görüşebilir miyiz? Gerçekten havalı mısın? Ne <gülüyor> kadar? Yolculuğunuz ne kadar <gülüyor> devam edecek? Yolunuz bir beş dakika falan. Beş dakika. Beş dakika. Ben bakıyorum hemen Gamze Hanım şöyle oldu <gülüyor> <gülüyor> Ay, Beni şu an güldürmeye <gülüyor> çalışıyoruz gerçekten. Ee, şu anda şoföre mi söylediniz e, işte, bunu? Hayır ha, size daha söylüyorum ya. Galiba. O da duysun ki durumu anlasın falan diye. Siz bindiniz mi? Yok bilmediniz mi? Bindim ya şu bindi, an taksiye. Bindi canım adresi biniyorsunuz. E, adresi söylemediniz sonra, mi? Biliyorsunuz. Söylemene gerek kalmadı sanıkları için. Bir beş dakika bekleyelim bakalım fatura istiyor mu? <gülüyor> Yok ya tamamen kendisi. Biliyor musunuz? Tamam ya pek ne diyorduk ya acaba ne ayıp şeyler konuşuyoruz? Ayıp mı? Aa <gülüyor> vallahi hiç ayıp konuşmuyoruz ne güzel. Rezil ettiniz beni. Tamam. Buyurun Gamze Hanım. Evet söyleyin tekne tekne teknenizin adını söyleyin de. Bence bahsedin. şimdi cevabınızla kendi kendinizi daha çok rezil edeceksiniz. Galiba öyle şey <gülüyor> olacak acaba başım, baştan başlasam cümleye. Şimdi bu radyo programında sorduğunuz çok akıllıca bir konuşma yöntemi. Bizden hep bir adım öndesiniz. Gamze Hanım. Tamam, neyse. Hadi verin kurtulucu. Uncomfortable number. Aufgrund absoluter Glücklichkeit maçına kozik falan yaptı Ya kimse içer Ay kafım, zindan tamam tamam tamam. Ne yapıyor şimdi Nas Şu an telefonu kapatınca ne? <gülüyor> bir daha düşün. Ya, şey Ama yavaş düşünerek konuşun. Ben Ama yani, çünkü tamam. telefonu hatta isterseniz telefonu kapatalım. Siz konuşmaya devam ediyorsunuz evet, gibi ya, yapın. Ben şimdiye kadar konuyu bağlayayım. bize biraz bağırıp yani, çağırın falan orada. Bağırın. Yeter be sizle uğraşma. Oğlum bir şeyler anmış mı şimdi. Ne efendim? Anlamadım. Bir şeyler ya yani ben, ben onu dinleyeyim dedim. uzun uzun bir şeyler anlatıyormuşsun ben dinliyorum. Onu aynen o ha, dinliyormuş şekilde dinliyormuş gibi. Peki aynen. tamam öyle yapalım diye mi kapatacaksınız? Ne diyeceksiniz? Eee olduğu zaman eee Gamze <gülüyor> <gülüyor> şu anda konuşamıyorsa hı hı de. <gülüyor> yanında konuşmuyor ya, ne konuşamıyor? Yanında <gülüyor> taksici var herhalde konuşamıyor. Ben konuşurum o kadar yani. Evli <gülüyor> misiniz Gamze Hanım? Eee yok bekerim. Bekarsınız. <gülüyor> i̇yi oldu bunu. taksici <gülüyor> <İyi, sen gülüyor> <düzki taksicinin> öğrenmişim? <gülüyor> taksicinin bunu bildiği de iyi oldu. Çok güzel oldu vallahi ya. Çok güzel Dokuz numara da teknik Dokuz numara da teknik kadın bekarmış lan. Ay çok güzel. Peki Gamze Hanım çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin taksi durağınızın adı ne? Gamze Hanım. Ne? Kimin adı ne? Taksi durağınızın. Eee Ataküle. Atakule, Atakule Taks. Taks. Bence Atakule'de <gülüyor> koyabilirsiniz belki. Aklınızda olsun. Tekneniz olursa. <gülüyor> <gülüyor> Unfortunatly <gülüyor> not yerine. Peki. Çok teşekkürler efendim. Teşekkür Görüşmek üzere. hoşça Güle güle. Evet. Ben de Now never, Never'ı nereye koyabilirim diyordum. Buldum lan. Tekne adı olacak şey. En güzel şey. Hakikaten. Ben de aynısını koyacağım. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler yarışmamız da devam ediyor. Bir tekneniz olsa ne isim koyardınız diye soruyoruz sizlere. Yarın öbür gün tekneniz olduğunda hazırlıksız yakalanmayın diye. Telefonumuz 210-30-30. Radyo Tü'nün önümüzdeki hafta gerçekleşecek 99. özel gösterimi için daveteler veriyoruz. Aynı zamanda if performans oldu ki bu akşam. Ee, Mulyinex. Mulyinex. Mulyinex. Performanslarına performans. da daveteler veriyoruz. Thanks. Şu dakikaya kadar gelen isimler hep bana şey hissi uyandırdı. Yani böyle bir bazılarının kafasında var tekniği için havalı isimler. Bazıları da işi şakaya vurmuş. Balık yemi e, isimli dinleyicimiz balık yemi koyardım demiş. İngilizce mi Türkçe mi? Çünkü herkes biliyorsun böyle bir yandan da öyle bir durumu var. İngilizce, İngilizce Çünkü... değiliz değil, Türkçe. Ha Türkçe mi? Çünkü... Onur Bey demiş ki badem koyarım demiş mesela. Ben de yeni Koç... isim buldum. Ben de bu de var bir tane çok kuvvetli. En sona saklıyorum ben. Aliye benim ismim. Aliye mi? Aha. Çünkü çok seviyordum ve o dizinin sonunda en tekneyle uzaklaşmıştım. En son ya o çok etkiledi. O zamandan beri süper. öyle değişti ki hayatı Oktay. Baba o Aliye'nin son bölümünden beri. Veya Tuana. <gülüyor> <gülüyor> çok seviyorum Levent <gülüyor> Yüksel'i boşaltmış. Titanic koymak uğursuzluk mu getirir? Diye koymuyorlar ama bence ben Titanic'i de olur. yad etmiş olursun. Titanic koy o zaman Titanic. Günaydın efendim. <gülüyor> Hoho. Çok şey efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Barış Hanım ben. Barış Bey hoş geldiniz. Barış Bey hoş geldiniz. Uzaktan ben, uzaktan arıyorsunuz ya oradan ara ara kopuyor hiç. Stres olmayın. Peki Barış Bey neredesiniz? Ne Barış, be Barış Bey. Barış Bey maalesef. <gülüyor> Çok değerli dinleyicimizi ee, teknik bir sorun yüzünden kaybettik. O da evet. o ayıp da bize yeter. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Eren benim ismim. Eren Bey hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Hoş var bulduk. mı tekne hayali kuruyor musunuz? Yoksa sabah sabah aklınıza mı düşürdük? Bir tekne olsa ee, şöyle takarım diyor. Aklımda siz aklıma düşürdünüz ve e, düşününce buldum. Şimdi buldum. Hı -hı. Durduk Böyle yere sizi de masrafa sokmuş gibi hissettirdiniz <gülüyor> bizi. <gülüyor> vallahi biz aklınıza soktuk canı. <gülüyor> Doğalgaz parası ben Ama bu parayı şey ayırayım ne diyor. Ne oldu? Hiç sabah sabah aklımızda yoktu. İşe giderken birdenbire tekne hayali kurmaya başladık yani. Tekneye adımını attırmayacağınız adam var mı Eren Bey? Şimdi biraz dedikoduya girelim. Yani ee, siz tekneyi aldınız diyelim ne kadar büyük olduğu önemli değil de sağda solda eşinizde olsanız ya Eren'in tekne var bir hafta sonunda biz Erenlere gitsek falan diye düşünüyor olabilirler. Kimi bindirmezsiniz? Kesinlikle kinci bir insan değilim. Ee, ne olursan ol yine gelin yani. Tekne. Anladım bindirmeyeceğiniz adamlar var yani anlaşıldı. Yani şöyle bir sahne olmaz diyorsunuz yani mesela bir, bir adam geliyor kıyıdan kenardan kenardan. Hemen demir demir alıyorsunuz. Hemen uzaklaşıyorsunuz. 20 metre açıkta böyle bakıyorsunuz adama doğrusunuz. Öyle bir şey olmaz mı? Ya bindirmeyeceklerimiz değil de özellikle bindireceklerimi söylesek. E ya onu zaten onu aha. zaten tahmin ediyoruz yani. Öyle, şey Ama herhalde. Biz şimdi. İş yerinde gıcık olduğunuz o adamlar var. Evet biliyoruz O zaman yani istemeye istemeye bindirdiğiniz ama teknede sıkıntı çıkarabilecek adam kim var aklınızda Ayakkabılarla makosenlerle lak lak lak diye giren adam mesela kim canlanıyor gözünüzde e, i̇sim vermeyeyim, bilmiyorlar <gülüyor> <gülüyor> Vermeyin zaten, <biz gülüyor> zaten. Vermeyin canım, biz Bize aklınıza bir şey gelsin diye biz şey yapıyoruz. Bir şey ifade etmeyecek. Geldi evet, siz e, bayağı bir yaratırsınız gerçekten aklıma geldi. O güzel hayalinizi mahvettik yani. Oh Hı -hı. be Eren Bey'in siksindiği adamlar. adamlar var yani. Oh tamam şu ya, anda... Gemi ismini söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. buyurun. <gülüyor> ya şimdi böyle abzut göndermeler yaparlar ya, İngilizce'de özellikle. Hı -hı. E, ben de öyle bir e, şey buldum. E, Deniz, Tee... Buluşmak, tanışmak, meet, simit. Hmm. simit. Onun adına da bir can simidi. Türkçe He. mi yazacak, İngilizce Aa, mi? Çok güzelmiş. İngilizce. İngilizce. De ortada simit. can simidi de alakasız da değil, tekne olacak. Simit. Evet. Yalnız copyright by Eren onu da belirttim. Ata ee, onu da yazacaksınız herhalde. Copyright yani. by Eren. Biz buraya yazarken evet. bile yazdık yok. onu merak etmeyin. Yok yok onu... Dinleyenlere söylüyorum. Kullanmak isteyen olursa. Onu o şekil bir şekil. En azından bir hafta sonu sizi teknesinde bir şey yapsın Aa, ya. Ağlamak zorundadır. Yani sonuçta e, ne derler? Kirvesi gibi bir şey oluyorsunuz. Ya da nesi oluyorsunuz? İsim, i̇sim babası, isim babası oluyorsunuz. <gülüyor> yani. Ya da yabancılarda şey deniyordu. Onun, Godfather. Godfather ne ona ne deniyordu? Baba. Vaftiz ba babası. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek Çok üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar. İyi yayınlar <gülüyor> Sağ olun. Efendim. Sağ olun herhalde. <gülüyor> en son vaftiz babası diyordu. Evet. <gülüyor> evet, rich Rich demiş. Ne demiş? Kedi babası şöyle demiş Twitter'dan bize. Rich Rich ya da Smoke on the Water koyardım. Ne kadar güzel. <gülüyor> smoke on the Water var ya. De, de biraz suyla üfle dolaşır tekneyle. O zaman isterseniz e, bir kişi daha ya da tarihleri Penis Boat koyardım ben. Ne? Uzun mu? Çok ne? güzel isimmiş. Çok güzel değil mi ya? Benim de çok hoşuma gitti. Nat Penis Boat. Ama o zamana kadar dostu bilen var mıydı? Olsun yok ya. Sonuç olarak bir yargısı var. Yani bu, bu bot, bu da benim Penin, yargım dersi. Beni'nin değildir. Bu da bize en güzel cevap. Uzun yani zaman Çok Uzun teşekkür oldu. ediyoruz tüm dinleyicilerimize. Bir kere Gamze Hanım'a verelim bir davetiye. Atlasın evet. taksiye gelsin. Atlasın taksiye gelsin. Unkomfortumundun. Unfor unfortunately not diye. Ben Gamze gönlüm. Hanım bekardı. Atlasın evet. taksiciyle gelsin. Yani. Taksi parası vermiş. Hani o daveti ben sana sinema mı ısmarlıyorum? Sen de bir götürüp getirirsin artık. Aa, ama zaten o taksi durağıyla da şey değil. Yani Gaga demiş Hilal Gaga mı? Hmm. Copyright by Eren İlhan. yalnız. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, bir de Twitter'dan verelim Oktay. Tamam verelim. Bir de Twitter'dan verelim. Ne ee, verelim? Sen artık. Şişti Birden şişti. şişti, şişti. Bir, birden 10'a kadar bir şey söyleyin. 4-4 Kırk dedin, sekiz dedin, Onur oldu. Bey, Onur Bey tebrik ediyoruz. Ne demiş Onur Bey? Ba badem demişti. Badem koyup Mustafa Koç'a yalakalık yaparım demiş. Yalakalık ya artık teknesi var. Ne uğraşacak onunla? Hava atsın. Peki Onur de tebrik ediyoruz. İfe göndereceğiz mi kimseyi? İfe, ifede verelim mi? Verelim ifede. Davetiye. Tamam, Zeynep Hanım'a da ift davetiyesi verelim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimize. Aman ıslanmasınlar aman üşümesinler. Korkunç bir hava var dışarıda. Yarın sabah hepinizi sağlıklı turp gibi bekliyoruz modern sabahlara. Hoşçakalın.